Allah'ın muhabbetinin tadını almadan bu dünyadan göçmesin. Onun muhabbetinin tadı yiyecek ve içeceklerde bulunmaz. Çünkü bunlardan istifade etmekte kafirler ve hayvanlar sana ortaktır. Sen asıl Allah'ın zikrinin tadını almakta ve cem makamına ulaşmakta meleklere ortak ol. Ruhlar nefislerin serpintilerine tahammül edemez. Dünya leşine battığında Allah'ın huzuruna çıkmaya layık olamazsın. Çünkü günah kirine bulaşmış olanlar Allah'ın huzuruna ulaşamazlar. Beş şey var ki onları yapanların iyilikleri, dağlar misali artar. Allah onların rızkını genişletir. Az veya çok devamlı sadaka veren, dar veya geniş zamanında akraba ziyaretine giden, Allah yolunda cihada devam eden, Devamlı abdesti duran, abdest alırken suyu boşa harcamayan, ana babasına itaat eden ve onlara itaati devam ettiren, kalbini ayıplardan temizdeki, gaybın kapıları sana açılsın. Allah'a yönel, tövbe ve zikirle ona dön. Kim ısrarla kapıyı çalarsa o kapı kendisini açılır. İnsanların birbirlerine karşı dostlukları olmasaydı sana bunları söylemezdim. Rabia el-Adeviyye rahmetullahi aleyha bu kapı ne zaman kapandı ki açılsın demiştir. Ey kişi bu kapı seni Allah'a yakın olmaya ulaştıracak kapıdır. Kalbinin Allah'ın birliğinden habersiz ve gafil olmasından sakın. Zikredenlerin derecelerinin ilki Allah'ın birliğini daima kalplerinde hissetmeleridir. Zakirlerin Allah'ı zikretmeleri ve onlara kapıların açılması ancak bunu hissetmeleri sebebiyledir. Allah'ın rahmetinden kovulanlar da ancak gafletle onu zikretmeleri sebebiyle kovulmuşlardır. Midenin ve tenasül uzvunun şehvetlerinden sakınarak bu durumdan kurtulabilirsin. Çünkü Allah'ı zikretme hususunda sana ancak nefsin muhalefet eder. Maluka olan sevgin ne kadar çok ve Allah'a olan sevgin ne kadar da az. Eğer sana hem senin Allah'ı sevmen hem de Allah'ın seni sevme kapısı açılmış olsaydı hayrete kapılacağın birçok şeye şahit olurdun. Gecenin ortasında kıldığın iki rekat namaz, bir hastayı ziyaret etmen, cenaze namazı kılman, yoksullara sadaka vermen, Müslüman kardeşine yardım etmen ve yoldan eziyet verecek olan şeyleri kaldırman senin Allah'ı Allah'ın da seni sevmesi demektir. Yere bırakılmış bir kılıç, onu yerden kaldıracak bir bileğe ihtiyaç duyar. Senin için Allah'ı zikretmekten daha faydalı bir ibadet yoktur. Çünkü zikir, ayakta duramayan, rükû ve secde yapamayan yaşlılar ve hastalar için de yapılması kolay bir ibadettir. Alimler ve hikmet sahipleri, sana Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağını öğretirler. ''Sen hiç ilk defa satın alınır alınmaz, hizmet etmeye uygun bir köle gördün mü? Bilakis o, ilk önce kendisini yetiştirecek birine verilir, o da kendisine edep ve terbiye öğretir. Edep ve terbiye görüp hizmete elverişli hale geldiğinde hükümdarın hizmetine verilir. Aynı şekilde veliler de böyle yapar, müritler onların himmetleriyle Allah'ın huzuruna çıkacakları güne kadar... Onlarla beraber bulunurlar. Tıpkı bir çocuğa yüzme öğreten kimse gibi ki, yüzme öğreten kişi, çocuk kendi başına yüzebilecek seviyeye gelene kadar onun yanında yüzer. Artık tek başına yüzebilecek seviyeye geldiğinde ise onu tek bırakır. Peygamberler, veliler ve salihlerle Allah'a tebessül edilmez diyenlerin sözüne inanma. Çünkü Allahu Teala kendisine ulaşmak isteyenler için onları vesile kılmıştır. Velilerden meydana gelen su üzerinde yürümek, havada uçmak, Allah'ın izniyle bazı gaybi şeylerden haber vermek ve suyun kaynayıp çıkması gibi harikulade haller peygamberin doğruluğuna delildir. Çünkü bu kerametler velilere peygamberlerinden dolayı verilmiştir. Ebu'l Hasan eş-Hazeli Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir. Nefsini namaz ile tart. Eğer namaz kılmanla beraber nefsin şevhevi arzulardan haz almıyorsa artık saadete ulaştın demektir. Eğer durum bunun aksine ise ve namaza ayak sürüyorsan o vakit nefsini ağla. Hiç dostuyla buluşmak istemeyen birini gördün mü? Cenab-ı Hak namaz hakkında şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ankebu suresi. Allah katındaki değerini ve Allah ile olan durumunu bilmek isteyen kimse namazına baksın. Namazını ya sükunet ve huşuyla ya da gaflet ve aceleyle kılmaktadır. Eğer namazlarını sükunet ve huşuyla kılmıyorsan başına toprak saç. Misk satan kimseyle beraber olana, ondaki misk kokusundan sirayet eder. Namazda manen Allah ile beraber olmaktır. Onunla birlikte olup da bir fayda elde edemiyorsan, bu durum sende bir hastalık olduğuna işaret eder. Bu hastalık ya kibir, ya kendini beğenme, ya da edepsizliktir. allah Teala şöyle buyurmuştur yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım Araf suresi namaz kılan kimsenin namazdan hemen çıkmak için acele etmemesi gerekir namazı gerektiği gibi kılmakla beraber devamlı Allah'ın azametini hatırlamalı ve namazdaki kusurlarından dolayı istiğfar dilemelidir nice namazlar var ki kabul edilmeye uygun değildir fakat Namazın ardından Allah'tan bağışlanma dilersen kabul edilebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığında üç defa Allah'a istiğfarda bulunurdu. Sende pek çok gizli hastalık vardır ve bunlar kalbine gelen varidatlar ile ortaya çıkar. Bu hastalıkların en büyüğü Allah hakkında şüpheye düşmektir. Rızık hususunda şüphe etmek, rızık verenden şüphe etmektir. Dünya önemsenmeyecek kadar küçüktür. Dünyanın sıkıntıları, sıkıntıların en küçüğüdür. Durum böyle olduğu halde sen dünyanın küçük sıkıntılarıyla uğraşıyorsun. Eğer sen büyük olsaydın, dünyanın küçük sıkıntılarıyla uğraşmayı bırakıp, ahiretin büyük sıkıntılarıyla uğraşırdın. Kim büyük sıkıntıları bırakıp da küçük sıkıntılarla meşgul olursa, biz onu kıt akıllardan sayarız. Kulluk vazifelerini yerine getirmeye bak. allah Teala sana uygun olanı senin için meydana getirecektir. Cenab-ı Hak pislik içinde yaşayan böceklerin ve hamam böceklerinin rızkını verirken seni mi unutacak? Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz. Aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir. Taha Suresi Allah kulluğunun gereklerine riayet eden herkese, bulundukları yerde bir şey meydana getirdiğinde bunu bildirir. Adamın biri bir topluluğa, içinizde, Allah memleketinizde yeni bir şey meydana getirdiğinde, kendisine bildirecek biri var mı? diye sordu. Onlar da hayır dediler. Bunun üzerine o halde halinize ağlayın dedi. Selefi salihin birine şükür dedirtmek için onun halini sorardı. Bugün ise birine halini soracak olursan şükür yerine şikayet işitirsin.